Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. 2015 yılından beri Türkiye'de de iklim değişikliği ve yaşam alanları savunusu alanında çalışan yerel hareketlerle birlikte çalışmalar yürütüyor. 350.org karar vericilerle liderlerin bilimsel gerçeklerin ışığında iklim değişikliği etkin mücadele etmelerini sağlamak amacıyla yerelden başlayarak küreselde etkin faaliyet gösteriyor. 350.org bir iklim hareketinin oluşabilmesi amacını güden bir sivil toplum kuruluşu. 350.org'un eğitim sayfası Türkçe olarak tr.trainings.350.org adresinden yayına başladı. Özellikle iklim değişikliği ve çevre koruma alanında çalışan sivil toplum kuruluşları, girişimler ve örgütlenmelerin farklı hedef kitlelerini güçlendirmek için kullanabilecekleri yaklaşım ve yöntemleri içeriyor bu eğitim sitesi. Çevrim içi yani online ortamda veya yüz yüze yapılan eğitim ve toplantılarda kullanılabilecek tekniklerin teorik temelleri ve pratik uygulamaları hakkında bilgiler var. 350.org Türkiye'nin eğitim sayfası yayına başlaması ile ilgili olarak yaptığı açıklama şu şekilde. Kurmayı ve geliştirmeyi amaçladığımız bu küresel iklim hareketi tüm dünyadan yerelden yükseliyor ve herkes için daha iyi bir gelecek oluşturmak amacıyla ortak faaliyetlerde bulunuyor. Çevrim içi kampanyalarımız veya örgütlenmelerimiz ve kitlesel eylemlerimizle 188 ülkeyi kapsayan küresel bir alan parçasıyız. İklim adaletinin temel unsuru olarak yerelin gerçekliğini ve taleplerini gözeten bir iklim hareketi hayal ediyoruz. Bu yüzden 350.org olarak yerinin ihtiyaçlarına cevap verebilmek, yereldeki mücadeleyi güçlendirecek adımlar atmak temel önceliklerimizin başında geliyor. Türkiye'de de yerel hareketlerin güçlenmesi, verdikleri iklim değişikliği ve yerel ekoloji mücadelesini daha etkin biçimde yürütebilmesi için özellikle güçlendirme ve kapasite geliştirme faaliyetlerinde kullanılabilecek bir eğitim sitesi hazırladık. Eğitim kiti, iklim değişikliği, örgütlenme ve ekoloji mücadelesine dair kurumların, sivil toplum örgütlenmelerinin ve bu konuya ilgi duyanların eğitmenlerle kişilerin kullanabileceği deneyimsel öğrenme odaklı, katılımcı ve interaktif içerikler içeriyor. Eğitim, atölye etkinlikleri, toplantı kolaylaştırıcılığı araçları ile strateji, örgütlenme başlıkları altında toplanan bu yöntemleri yaygınlaştırmak amacıyla iklim değişikliği ve çevre alanında çalışan kurumlar başta olmak üzere sivil alanda faydasını görecek herkesin kullanımına açmaktan memnuniyet duyuyoruz diye açıklama yapmış 350.org adresini tekrar verelim tr.trainings.350.org adresinden ulaşabilirsiniz. tr.trainings.350.org Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri başkanlığını devraldıktan sonra imzaladığı idari kararlar arasında Keystone XL ve Dakota Access Petrol Boru Hattı yani DAPL projelerinin tekrar hayata geçirmesine ilişkin kararlar yer alıyordu yapılmaları halinde sadece Amerika Birleşik Devletleri'ni tehdit etmekten öte gezegen üzerindeki canlı yaşamı tehlike altına sokacak her iki projeyi de başkan Obama döneminde veto etmişti kendisi. Trump'ın başkanlık koltuğunu devraldıktan sonra böyle bir hamle yapması bekleniyordu. Yani iptal etmek konusunda ancak Donald Trump'ın kararı boru hattı projelerinin yolunu tekrar açsa da Birçok haberde verilenin aksine boru hatlarının onaylanması anlamına gelmiyor bu. Her şeyden önce KXL boru hattını yapmak isteyen Transkanada şirketinin tekrar başvuru yapması gerekiyor. Şirket başvuruyu yaparsa bu kez de projede Amerika Birleşik Devletleri menşeli çelik kullanması ve ihracat kısıtlamaları gibi şartlarla karşılaşacak. Bu koşulların şirketi başvurmaktan alıkoyup koymayacağı henüz belirli değil. İkincisi, Amerika Birleşik Devletleri sisteminde Federal karar kendi başına yeterli değil yani KXL projesinin Güney Dakota ve Nebraska eyaletlerindeki tekrar gerekli izinleri alması gerekecek zira eski izinler artık yürürlükte değil. Üçüncü olarak hem KXL hem de DAPL projeleri için ilgili yerli kabileler ve toprak sahiplerinin işletebileceği pek çok hukuki mekanizma bulunuyor. Benzer şekilde çevre gruplarının da önündeki hukuki mücadele yöntemleri var. Son olarak her iki projenin de büyük toplumsal muhalefetle karşılaştığını unutmamak gerek. KXL ve DAPL projelerine karşı sayı olarak Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin tarihinde eşi benzeri görülmemiş sayıda itiraz yapılmıştı. Greenpeace, Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump'ın KXL ve DAPL kararları üzerine Beyaz Saray yakınlarında bir vinç üzerine astıkları dev diren pankartı yani resist demişti Greenpeace. Gösteriyor ki Trump hükümeti kendi saflarını belirlerken karşısında da saflar sıklaşıyor. İstanbul'da yurttaşın nefes alma noktası yeşil alanlar birer birer yok ediliyor. Fındıklı Parkı, Validebağ Korusu, Roma Parkı'nın ardından Belgrad Ormanı da tehdit altında. Maçka Parkı'nın bir bölümü de tünel çıkışı tehdidiyle karşı karşıya. İstanbul'un merkezinde son kalan nefes alma noktası yeşil alanlar kıyısından köşesinden azar azar yok ediliyor. Maçka Parkı'nın bir bölümü... Tünel çıkışı tehdidiyle karşı karşıya. Fındıklı Parkı'nın sahil kısmı da Martı projesi için boydan boya kapatıldı. Validebağ Korusu ve Roma Parkı da benzer projeler nedeniyle imara açılıyor. Belgrad ormanı da tren tehdidi altında doğa ve yaşam savunucuları parklar bizimdir diyerek herkesi direnişe çağırıyor. Validebağ'daki nöbetse günlerdir sürüyor. Dolmabahçe, Levaz'ın Baltanimanı Ayaz Ağa Tünelleri projesi Beşiktaş'taki Maçka Parkı'ndan geçiyor. İBB Meclisi'nde 2016 yılının Mayıs ayında oy çokluğuyla kabul edilen projenin 2019'da tamamlanması bekleniyor. Parkın içindeki koşu parkuru yayalara şu anda kapatılmış durumda. Maçka formu iki gece önce kar yağışında parkta yapıldı ve direniş gitgide büyüyerek devam ediyor. Ümit ediyoruz bu parklar halkın itirazları sonucunda kurtulacak. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.